Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alamin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in Ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevm-i din Amma va'd Namazı kıldırırken okuduğumuz bir ayet-i kerimeyi veya iki ayet açıklayacağım. Hac Suresinin 77. ve 78. sonundaki iki ayet Bunlardan bir tanesi bazı mezheplere göre secde ayetidir. Bizde secde ayeti değil, ama İmam Şafii'ye göre secde ayetidir. Allahu Teala Hazretleri "Ey öyle iman buyuruyor. Ey o iman eden kişiler, ey iman edenler, ey müminler demek. İnanmış olan mümin kullarına bizlere Allah'a ve Resulüne tabi olun falan kimselere emir var. Yani böyle bir sözün arkasından emir gelir. İrka'u ve südü Rükû edin, secde edin. Ve abudû Rabbakın. Rabbınıza ibadet eyleyin. Rükû ve secde namazın iki önemli fiilidir. Efendim bu, bununla namaz kılmak ifade ediliyor. Namaz dinin direğidir. Hadis-i Şerif'e göre. Bu benzetmen için yapılmış Arabistan'da Elhamdülillah tehneveti <gülüyor> Çadır çok kullanılır. Göçebe hayat var. Kum var, gezmek var. Çadır çok kullanılır. Efendim, yerleşik ahali azdır. Ekseriyetle hepsi çadırı bilirler, çadır kullanırlar. Çadır da katlanabilen bir malzemeden yapılır o katlanabilen malzeme getirilir ortaya. Ortasına bir direk konulup o direğe dayandırılır bu katlanabilen malzeme. Çadırın direğini yukarıya kaldırdığın zaman, çadır meydana gelir. Kenarlarında iplerini çektiğin zaman, bağladığın zaman, o direğin kaldırdığı bez bir oda haline gelir. Çadırın büyüklüğüne göre içinde işte güneşten, soğuktan, sıcaktan, kısmen korunulur, gödge olur veyahut mahfazalı bir yer olur. Ama direk kırılırsa veya kayarsa çadır çöker. Orta direk. Bir kenara kaydı mı veya kırıldı mı çadır tamamen yere yapışır. Onun için namaz dinin direğidir demek bir Müslüman namaz kılmıyorsa dini yere yerlere serilir demek yani. Burada da ey iman edenler diye başlıyor namazı, namazı kılmak emrediliyor. Rükü edin, secde edin diye namaz kılmak emrediliyor. Namaz insanın ahirette ilk kendisine sorulacak olan husustur. Gel bakalım. Sen mümin misin? Elhamdülillah müminim. Namazlarını kıldın mı? İlk sorgu namazdan olacak. Yani insanın ahirette mahkeme-i mahkeme kübrada ilk sorgusu namazdan olacak. Efendim benim kalbim temiz. Benim kalbim temiz. Ne olacakmış yani? Yatıp kalkmakla. Tavuklar da yatıyor kalkıyor bilmem vesaire. Böyle sözü söyleyen kafir olur. Çünkü namaz pek çok ayet ikerimiyle Allah'ın emretmiş olduğu bir şey. Allah'ın lüzumlu gördüğü şeyi lüzumsuz görüyor. Peygamberin önemli olduğunu, mühim olduğunu belirttiği konuyu küçümsüyor. Kalbin temiz diyor. Senin kalbinin temizliği nereden geldi? Ben senin özel hayatını kurcalasam ne kadar kepazeliklerini çıkar ortaya. Senin kalbin temiz filan değil. Senin kafan da bozuk, kalbin de bozuk. Yani sen sen ne anlarsın namazı? Namaz müminin miracıdır. Namazda insan Allahü Teala hazretlerinin dergah-ı izzetine kabul oluyor. Allah'ın huzuruna giriyorsun namazda. Sen onu görmüyorsan da o seni görüyor. Sen onun karşısında Allahu Ekber dediğin zaman Allah'ın se selamlanması böyledir. Yani insanlar birbirleriyle karşılaştıkları zaman Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah derler. Allah'ın divanına girince insan ne der? Ellerini başı hizasına kadar kaldırarak Allahu Ekber der. Yani Allah'ın en büyük olduğunu ifade ederek allah Teala Hazretlerinin huzuruna giriliyor. Bununla giriliyor huzura, selamlamadır yani. E, yücelerden yüce olan, en yüce olan Allah'ın huzuruna giriyorsun. Allahu Ekber dediğin zaman. Müthiş bir olan, çok önemli bir iş. Ondan sonra da Allahu Teala Hazretlerine halini arz ediyorsun. İstiyorsun, bir şeyler söylüyorsun. ''Ya Rabbi sen şöylesin, sen böylesin, sen yücesin, sen noksanlardan münezzehsin, sen büyüksün, sen affedicisin, tövbe edicisin. Ya Rabbi beni affet, beni mağfiret et, benim suçum kusurum çok, beni bağışla, beni cezalandırma, beni cehenneme atma, odun gibi ateşlere yakma. Yapma Ya Rabbi, eyleme, ben, ben ettim sen eyleme Ya Rabbi.'' Konuşuyorsun, yalvarıyorsun, hadi ondan sonra Allahu Ekber. İki kat eğiliyorsun. Allah'ın önünde eğiliyorsun. Huzurunda eğiliyorsun. Ondan sonra e, o halinle Allah'a tesbih ediyorsun. Sonra kalkıyorsun Allah'a hamd ediyorsun. Semâllâhu limen <Sessizlik> hamide Allahümme rabbenâ veleykel hamd Allahu ekber bu sefer inebildiği kadar aşağı iniyorsun secde ediyorsun. O yüzünü ki insanın yüzü en şerefli yeridir. Anlı en şerefli kısmıdır. Yüzünü toprağa sürüyorsun. Rabbi sen çok büyüksün, ben de serpim. Ben en şerefli olan azamı bile senin huzurunda topraklara serdim. Secde ediyorum sana diye. Allah Teala Hazretlerine tazimini gösteriyorsun. Kulun Allah'a en yakın olduğu hal secde halidir. Neden? Allah o zaman çok seviyor. Kulum bana secde etti diye Allah secde eden kulunu çok seviyor. Tesbih ediyorsun işte. Sübhanarabbiyel al. Ayda sübhanarabbiyel al. Sübhanarabbiyel Namaz böyle mühim bir olay. İstiyorsun veriyor Allah. Çünkü isteyin ben istediğinizi veririm diye vaadelemiş. Ve kale rabbukum ud'uni estecib lekum. Bana dua edin ben senin duanızı kabul edeceğim buyuruyor. Efendim vadi haktır. Vaadinden hülfü dönmesi yoktur. Allah'ın vaadi haktır. Efendim vaad etmiş verecek istediğini. Namaz bu kadar mühim bir olay. Onun için burada secde edin, rükû edin, ey müminler namaz kılın. Tabi namaz en önemli ibadet ama tek ibadet değil. Çok önemli, günde beş defa insanı temizliyor ve yıkıyor, pisliklerden, günahlardan temizliyor. Bir insanın bahçesinde, evinin önünde billur gibi tertemiz bir su aksa, kirlenmemiş, sanayiden dolayı kirlenmemiş, yukarılarda içine pis atıklar katılmamış, yepyeni taptaze tap, kaynaktan çıkmış, şırıl şırıl tertemiz dibi görünen çakıl taşları sayılacak efendim çok güzel bir su akıyor. İnsan bunun içine şeyde o sıcak Arabistan'da günde beş defa girse <gülüyor> yıkansa bu adamın üstünde ter, pis toz kir kalır mı? Günde beş defa Suya giriyor, yıkanıyor bu adam. Serinliyor ve temizleniyor. Bunda kirlilik, pislik, bir şey kalır mı kalmaz. İşte namaz böyle. Günde beş defa insanı tertemiz yıkıyor. Usulüyle adabına uygun namaz kılındığı zaman çok büyük faydalar hasıl oluyor. Ve çok yüce bir ibadet. Müminin miracı. ''Sen ki mirac eyleyip kıldın niyaz, ümmetin miracını kıldım namaz.'' buyurmuş. Miraçta efendim, Peygamber Efendimiz'e günde beş vakit namaz kılmayı allah Teala Hazretleri emir buyurmuş, elli vakit sevabı veriyor. Beş vakit namaza, elli vakit sevabı veriyor. Ve Peygamber Efendimiz'e buyurmuş ki sen benim huzuruma geldin, mirac eyledin, senin ümmetinin miracını da namaz kıldım ben. Namaz kılarlarsa onlar da mirac etmiş olurlar. Onlar da benim huzuruma gelmiş olurlar. Subhanallah. Yani Peygamber Efendimiz'in miracı son derece olağanüstü bir olay. Çok büyük bir olay. Peygamber Efendimiz'in efsafından birisi de sahibül mirac olmasıdır. Miracın sahibi. Sahibül mucizat Efendim, ve sahibül mirac. Peygamber Efendimiz en büyük mucizelerden birisi miracıdır. Efendim, Müslüman'ın da namazı mirac. Allah'ın huzuruna yükseliyor. Çok önemli. Tabi tek ibadet namaz değil. Oruç da bir ibadet. O da çok kıymetli. O da insanın nefsini ıslah ediyor. E Bunlar kişisel ibadetler olduğunu görüyoruz. Kendisi yalnız kılıyor namazı. Kendisi tutuyor orucu. Ama bir de zekat diye toplumsal bir ibadet var. Yani sen burada bin rekat namaz kılsan, fakire ne? Sen kendi kendine oruç tutsan, Fakire ne? Fakir diyeceğim ki ben zaten açım. Sen de aç kalıyorsun. Ama zekatı çıkartıp verdiğin zaman fakir seviniyor. Güle oynaya, sevine sevine gidiyor. Çoluk çocuğuna yiyecek, içecek bir şeyler alıyor. Evine götürüyor. Baba açız diye efendim ayaklarına dolanan çocuklar seviniyorlar. Karnı doyuyor. Bir kenara uzanıyorlar. Oh! Karnı doydu. O da seviniyor. Bak çoluk çocuğum üç gündür açtı. Şimdi bir şey yedi. Biz şimdi burada açlığı anlayamayız. 20. yüzyılın biz nimetlere batmış olan Müslümanları açlığı anlayamayız. Türkiye'de de anlayamayız, burada da anlayamayız. Mutfaklar dar geliyor bize. Nimetleri koyacak yerler bulamıyoruz. Arabayla gidiyoruz, bagajla yiyecek içecek alıyoruz. Efendim sabah akşam tıkınmıyoruz. Ha babam, ye babam. Ha babam, ye babam. Bu ne yiyoruz? Her çeşit nimet, meyve, efendim, peynir, etli, sütlü, tatlı, kremalı, meşrubat, mekulat. Yani biz açlığı anlayamayız. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin zamanında insanlar... Bir hurmaya muhtaç idiler. Bir hurmaya muhtaç idiler. Aç kalıyorlardı. Sen çekirge yedin mi hiç? Ay çekirge yenir mi? Onlar çekirge yiyorlardı kurutup. Çekirge yiyorlardı. Çekirge geldi mi? Topluyorlardı çekirgeleri. Sen aç kal da göreyim. Böcek yer misin, yemez misin? Evlidir komand komanda okuluna git. Seni komanda yetiştirmek için orada öğretirler. Komando okulu. Adam asker dağda, çölde, ovada kalacak. Yanında yiyecek yok. <gülüyor> hangi otları yerse beslenir, hangi böcekleri yakalar yutarsa hayatı devam eder. Hayat hayat mücadelesi. Yani onlar açtı, onlar açıktı, onlar çıplaktı. Hiç unutamıyorum adamın birisi farz sabah namazını kıldı mı mübarek? Hemen Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Peygamber Efendimiz'in camisinden çıkıyor, gidiyor. Bir, iki, üç, dört Allah Allah bu hani abdeste sıkışsa da çıksa bir gün olur bu. Her gün Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah adam hırt gidiyor. bir önüne dikilmiş bir gün. Demiş ki dur ya acelenme ya. Burası peygamber efendimizin mescidi. Peygamber efendimiz namazı kıldırdı. Ne kaçıyorsun ya? Ne oluyor yani? Farzı kıldın, hop, hemen gidiyorsun yani. Burada bir şey, korkulacak bir şey var. Niye böyle gidiyorsun? Boynunu bitmiş demiş. Evde bir tek örtü var. Bir tek. Bir tanecik. Ona ben sarınıyorum, burada namaz kılıyorum. Setir avret eyleyip namaz kılıyorum. Hızlı eve gidiyorum, ev biraz uzakta, hanıma veriyorum örtüyü, hanım örtülüyor, o da setre avret edip namaz kılıyor. Ben gitmesem namazın, namazını kılamayacak, onun için gidiyorum. Demek ki namaza yarayacak, elbisesi yok kadının. Bir tek örtü var, ikisi ortak kullanıyorlar, müşterek kullanıyorlar. İkinci bir örtü yok. Örtü yok. Yemek yok. Hurmaları var işte. Aylarca bir hurma bir su. Su da yok. Su da kıt. Su da az. Bir hurma bulurlarsa, ağızlarını atarlarsa elhamdülillah karnımızı doyurduk diyorlardı. Peygamber Efendimiz, Medine'nin ortasında, mescidin yanında evi var. Peygamber Efendimiz eve gelirdi sabahleyin. Ev halkına sorardı. Yiyecek bir şey var mı? Yok ya arası. Ya bir hurma olsa yiyecek var diyecekler. Bir hurma da yok. Yiyecek bir şey yok. Sabah namazından eve gidiyor, yiyecek bir şey var mı? Yok. Eee bakkaldan alsınlar, süpermarkete gitsinler, arabanın arkasını doldursunlar. Orada süpermarket yok ki, araba yok ki. Yok. Yok. E ben de zaten oruç tutma niyetliydim dermiş peygamber efendimiz. Tamam yiyecek bir şey yoksa ben de zaten aklımdan oruç tutayım diye geçiriyordum. Hadi neveytü enesu ve ta'ala. Allah razı olsun. oruç tutmaya niyet ettim. Oruca niyet edelim. Bazen gidiyor soruyor. Evde yiyecek bir şey var mı? Yarım tas süt var ya Resulallah. O kadar. Bir kadar şey söylüyor. Yarım tas süt var. Getirin bakalım. Hadi sen iç, sen iç, sen iç. Taksim ediyor sütü. Yani süt başlı başına tamam. O günkü gıda. Bir gün evden çıkıyor Peygamber Efendimiz. Geceleyim. Karnının acıkmasından, acımasından evden çıkıyor geceleyim. Karanlıkta. Sokağa çıkıyor. Sokakta biraz ilerlediği zaman karanlıkta birisiyle karşılaşıyor. Selamlaşıyor. Kimsin? Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh. Ebu Bekir Sıddık. Diyor ki ya Ebu Bekir gecenin bu vaktinde seni hangi sebep sokağa çıkarttırdı böyle? Neden çıktın dışarıya? Diyor ki ya Resulullah evde yiyecek yoktu da bu gece açım da açıktan uyku tutmadı da ondan dışarıya uğradım çıktım öyle. Halbuki Ebu Bekir Sıddık zengindi. Kaç bin altını vardı efendim Resulullah yolunda sarf ettiği. Hiçbir şeyini bırakmazdı. Verildi Resulullah. Mesela. Zenginin zenginlerindendi yani o kavmin Eşrafından, ayağından, zenginlerinden idi. <gülüyor> Biraz daha ilerliyorlar. Karanlıkta bir ir, karaltı daha karşılarına çıkıyor. Bakıyorlar Hazreti Ömer. Ya Ömer, geceliğini ne arıyorsun sen sokakta? Ya Resulallah evde yiyecek bir şey yoktu da, açlıktan uyku tutmadı da şöyle bir dışarı çıkayım dedi. Bak üçü de aynı sebepten evlerinde yiyecek olmadığı için dışarı çıkıyorlar. Ne yapalım? Bunların üçü de muhacir yani Mekke'den Medine'ye gelmiş olan kimseler. Ne yapalım ne yapalım? Yani ne demek? Medine'de tarlaları, bahçeleri yok yani. Hurmalıkları yok yani. Ne yapalım ne yapalım? Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri'nin kapısını çalıyorlar galiba Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri. Yani İstanbul'da kabri olan <gülüyor> mübarek zat. Onun kapısını çalıyorlar. Kapıyı bir açıyor. Aa, gecenin yarısında karşısında iki cihan güneşi muhammed Mustafa. geceliğin güneş olur mu? Olur. Peygamberimiz ay gibi güneş gibi. <gülüyor> Aklı başından gidiyor. Buyur Ya Resulallah diyor. içeri alıyor. Ebu Bekir Sıddık, Ömer'ün Faruk, Peygamber'in zişanımız, içeri giriyorlar. Hemen bunların önüne bir hurma ağacı izkı, izk diyorlar. Hurma sapıyla, böyle üzüm salkımı gibidir. Yani parça parça, tek tek değil, bir hurma dalı, bir izk getiriyor, koyuyor önleri. Şimdi bir hurma izkında, olmuş hurma olur, Olmamış hurma olur, yarısı olmuş hurma olur. Hepsi olur. Yarısı olmuş hurmaya belah derler. Belah çok hoş olur. Çünkü olmayan tarafı kıtır kıtırdır, olan tarafı tatlıdır. İnsan bisküvitin üstüne lokum koymuş gibi olur. Küçükken ben bayılırdım. Parmak bisküvitin üstüne uzun bisküvi koyardım. Çatır çatır yemesi çok güzel olurdu. Şimdi şeker hastalığı olduğundan yiyemiyorum. Param var. Param var da yiyemiyorum. Allah, yani parayla deme, değil yemek. Allah yedirmeyince yedirmiyor. Fabrikatöre bir hastalık veriyor. Doktor da bir periz koyuyor. Ya bu perizi yaparsın ya da mezara yatarsın diyor. Aman diyor ben mezardan korkuyorum diyor, yatmam diyor. Yememeye razı oluyor. Fabrikatör. Malikanesi var, arabası var, hizmetçisi var, kasası var, bankunatları var, dolarları var, markları var, sterlinleri var. Yiyemiyor. Gidinmiyor. Rızık nedir? İnsanın boğazından geçendir derdi hocamız. Boğazından geçmedikten sonra kavanozda duran, dışını yalamakla insanın midesine gitmez. Kasada duran, o rızık değil, o veba. O kasada durdukça var Çünkü hak yoluna verilmeyince hesabı var. Zekatı veril... <gülüyor> verilmezse hesabı var. Şimdi <gülüyor> hurmanın yarısı olmuşu tatlı olur. Tavsiye ederim. Eğer Medine'ye giderseniz sorun ya bize bir sabah namazında bir hoca gelmişti. Allah selamet versin. Öldüyse Allah rahmet eylesin. Kaldıysa selamet versin. Yarısı olmuş hurmayı çok met etmişti. Şundan bir yiyeyim diyeyim. Bak hoşunuza gidecek. Çatır çutur da ses çıkar ağzında çiğnerken insanın. Hem sulu hem tatlı hem çatırtılı çuturtulu. Güzel. Şimdi getirmişler. Getirmiş ev sahibi koymuş böyle bir salkımıyla. Oradan alıyor buradan alıyor. Zaten hurma aldı mı? Hurmanın bir tanesinde kaç kalori varmış? Doktorlar söylüyordu kalori hesabı yapıyorlar. Aman ondan fazla yeme diye yasak koyuyorlar. Bir tane hurmada 300 kalori mi varmış? Perihiz gitti. Bir hurma attın ağzına. Perhizi tamam. O gün doldurmuş oluyorsun. Kont <gülüyor> kontenjan. Yani miktarı tamamlamış oluyorsun. Tabi o da hemen kana karıştı mı insan açlığı gider. Şeker kana karıştı mı tokluk hissi başlar. Yani midesi boş olsa bile Şeker kanak karıştı mı tok, tokluk duymaya başlar insan. İnsanın acıkması nedendir? Kandaki şekerin azalmasındandır. Kıvranır böyle. Neden? Şeker azaldı kanında. Onlar hurmayı atıştırırken Peygamber Efendimiz, Ebu Bekir Sıdık Efendimiz, Ömer Faruk Efendimiz hurmadan koparıp koparıp çeşitlisi olgununu, yarısı olgunlu filan yerken hemen bir hayvan kesmeye gidiyor. Oğlak, kişi, yavrusu, koyun yavrusu neyse bir şey kesmeye gidiyor. Onun öyle kesmeye gittiğini görünce Peygamber Efendimiz diyor ki yavruluğu kesme. Yavrusu olanı kesme diyor. O da gidiyor bir sanıyorum oğlak kesiyor. Kısa zamanda hazırlıyor. Eve gelen misafire Hocamız rahmetullahi aleyh, soru sordurmazdı. Karnın aç mı? Yemek istiyor musun? E, utancından istemiyorum de. Ev, ev sahibi ev sahibi misafire karnın aç mı diye sordu mu? Yan çizmek istiyor demektir. Teşekkür ederim diyecek o da. Tamam, peki öyleyse sordum diyecek bir de. Kimi kandırıyorsun? Öyle şey olur mu? Yemeğe getireceksin, önüne koyacaksın. Buyur kardeşim diyeceksin. Karnın aç mı, tok mu demek yok. Onun açlığı, tokluğu kendisine ait. Yolcu geldi mi, önüne yemek konulacak derdi hocamız. Rahmetullahi. hocamız öyle derdi. Ayıp derdi. derdi. Yemek, karnın tok mu, aç mı? Birisine sormuşlar. Efendim gelen misafire, ev sahibi sormuş. Aç mısın? Susuz musun? Uykusuz musun? Hoş geldin, aç mısın? Susuz musun, uykusuz musun? O da demiş ki çeşme başında uyudum öyle geldim. Çeşme başında olduğuna göre su içti demek ki. Ondan sonra uyumuş bir de ağacın altında çeşme başında. Demek ki uykusu da yok, susuzluğu da yok. Ama ne kaldı? Karnı aç. Aç mısın, susuz musun, uykusuz musun? Çeşme başında uyudum da geldim. Ne demek karnım çok aç demek. Çabuk yemek getirdim. Yani her sözün Arkasında bir de başka anlam var. Şimdi hemen oğlağı kesmiş, pişirmiş, getirmiş. Acele. Bak ne güzel ev sahipliği yapıyor. Hemen önüne bir hurma dalı koyuyor. Siz buyurun bundan yiye durun durum diyor. Hemen kayboluyor. Kurbanı kesiyor. Hemen bir şeyler. En kolayı yerdir Kurbanı kessin mi ciğerini sökersin ciğeri kavruldu mu olur bir yemek. En kolayı odur. Tabaka tabaka kesersen olur. Küçük küçük keser de soğan doğrarsan o da olur. Ona yahni derler. Ama orada soğan muan nerede olacak? İşte yemek de getirmiş biraz sonra. Peygamber Efendimiz etten bir miktar ayırıyor ev sahibine diyor ki bundan Fatıma tu Zehra'nın evine de gönder. Çünkü biliyorum ki o da günlerdir aç idi. O da günlerdir aç idi. Sevinir diyor. Hadi bunu Fatıma'ya da gönder. Kızına da gönder diyor. Allah bekler. Cihan'ın efendisi, Allah'ın habibi Muhammed'in Mustafa'sı günlerdir aç. Peygamber Efendimiz'in yarı garı gam güsarı. Ebu Bekr siddik Efendimiz. Efendimiz aç, zengin olduğu halde ömer el Faruk Efendimiz aç, efendim, neden muhacir, muhacir, ev sahibi o kadar aç değil, neden, bahçesi var, Uhud Dağı'na doğru bahçesi var, falanca yerde bahçesi var, hurma ağacı var, e onun durumu iyi, yani nispeten iyi, e bağı bahçesi olduğundan, evi barkı olduğundan koyunu keçisi var, Bunlar muhacir. Bunlar Allah yolunda yerlerini, yurtlarını, mallarını, mülklerini terk ettiler. Tarlalar, bahçeler yok. Ev var yok. Yersiz, yurtsuz Medine-i Münevvere'ye geldiler. Neden? Dinleri için. Allah'ın emri yerine gelsin diye efendim dinlerini yaşamak için kaldılar biraz Mekke-i ama çok sıktı ötekiler. Çok fena sıktılar. Manevi baskı yaptılar, maddi baskı yaptılar. Efendim iktisadi baskı yaptılar. Mal almadılar, mal vermediler. Kız almadılar, kız vermediler. Dövdüler, sövdüler, işkence yaptılar. Dayanılmaz hale geldi. Yaşanmaz hale geldi. Muhacir yani fakir. Yani yoksul. İşte böyle. Onun için zekat en önemli ibadetlerden biridir. Neden? Açı doyurur, fakiri giydirir, yoksulu sevindirir. Sen namaz kılarsın, istediğin kadar namaz kıl. O adamın açlığı geçmez. Sen oruç tutarsın, ona bir faydası yok. Ama zekat verirsen ona faydası var. İctimai ibadet sosyal bakımdan faydalı, toplumsal faydası olan bir ibadettir. Çıkartıyorsun şey zekat. Çıkartıyorsun, parayı veriyorsun, adam da istediği şeyi alıyor. Zeytinyağı lazımsa zeytinyağı alıyor. Ekmek lazımsa un alıyor. Efendim et lazımsa et alıyor. Sebze lazımsa sev, sebze alıyor. Zekat en önemli ibadetlerden birisi. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'e Peygamber Efendimiz'den sonra halife olunca bazı kabileler geldiler bir teklifte bulundular. Pazarlık yaptılar. Ey Ebu Bekir bak biz Müslümanız. Namazlarımızı kılacağız ama gel sen şu zekatı kaldır. Bizden zekat isteme. Zekat vermek bizim zorumuza gidiyor. Zekat isteme. Ebubekir Sıddık Efendimiz dedi ki, Resulullah zamanında verdiğiniz zekatlar neyse aynen onları vereceksiniz. Bir eksiltme yaparsanız, zekattan kaçarsanız sizin sizi kafir sayarım, çarpışırım sizinle dedi. Allah'ın emirleri seçme ve ayırma tanımaz. Ben istediğimi yaparım, istemediğimi yap yapmam. Namaz kılıyorum ya, zekat vermesem de olur. Olmaz. Zekat de veriyorum, namaz da kılıyorum, hacca gitmesem olur. Hayır, olmaz. Hepsi lazım. Yani ne emredilmişse onları yapmak lazım, neler yasaklanmışsa onlardan kaçmak lazım. Bir tanesini yaptım diye ötekisini yapmamaya bahane olmaz. Çünkü Allah'ın emirleri bir bütündür. İslam, bir hayat tarzıdır. Her şeyiyle insanın İslam'ı tutması lazım. Emir, İslam'ın emirlerini tutması lazım. Onun için secde edin, rükû edin diyor. Yani namaz kılın demek çok önemli. Ondan sonra وَعْبُدُوا رَبَّكُمْ Rabbinize ibadet edin. Öteki ibadetleri de yapın. Asıl ibadet kelime anlamı olarak kulluk yapmak demektir. İtaat etmek demektir. Yani Rabbiniz ne söylüyorsa onu yapın. Neyi yasaklıyorsa ondan kaçın. Allah'ın emirlerini tutmak, yasaklarından kaçınmak ibadettir. Çoktur yani. 32 farz, 54 farz filan değildir. Allah'ın emirleri çoktur. Bir yaşam tarzıdır. Müslüman'ın umumi yaşantısı. Şey ibadettir, namaz ibadettir, harama bakmamakta ibadettir. Çünkü harama bakmayın diye Kur'an-ı Kerim'de emre diyor. Efendim yalan söylememek de ibadettir. Gıybet etmemek de ibadettir. Yani Allah'ın bütün emirleri ibadettir. Wa abdu rabbekum ve faulul khayr ve hayır yapın. Hayır yapın. Ve faulul khaira la Bunları böylece yaparsanız, yani namaz kılarsanız, öbür ibadetleri yaparsanız efendim hayır işlerseniz o zaman felah bulursunuz. O zaman düze çıkarsınız. O zaman azaptan kurtulursunuz. O zaman cezaya uğramazsınız. Efendim cehenneme düşmezsiniz. Çatır çatır yanmazsınız. Zebaniler kafanıza tokmak vurmaz. Cehennemin akrepleri sizi sokmaz. Yılanlar boynunuza dolanmaz. Hocam yılan da dolanacak mı insanın boynuna? Zekatını vermeyenlerin vermedikleri zekatlar yılan gibi olacak, dolanacak. Onu ısıracak zehirli yılan gibi ve diyecek ki ben senin vermediğin, depo ettiğin, kasada sakladığın, kesede tuttuğun, sandığa koyduğun paranım diyecek, ısıracak. Zehirli zehirli ısıracak, öyle azap görecek. Altın, gümüş paralar cehennem ateşinde kıp kıpkırmızı kızdırılacak alnına sırtına efendim ve öbür yanlarına yapıştırılacak cız cız böyle İşte işte sakladığım paralar bunlar diye fetukha biha cibahuhum ve junubuhum ve zuhur haza ma kenestum li enfusikum fe e, fezukuma tekniyon işte bu hak yoluna harcamayıp da bankalarda biriktirdiğiniz bunlar da işte bakın bakalım tadı nasılmış diye onlarla vücutları yakılacak azap bu vefalul hayır <gülüyor> cimrilik yapmayın hayır işleyin Hayırın çeşitleri çok Hayırın çeşitleri sayılamayacak kadar çoktur hayır işlemenin sınırı yoktur hayır yapacak Vefalül hayır. hayır olan işi hayırlı olan işi güzel olan doğru olan her şeyi Müslüman yapmaya çalışacak yani namazla sınırlı değil ibadetle sınırlı değil ömrü hayırla geçecek sen hayırlı mısın hayırsız mısın ümmet-i Muhammed'e hayırın dokunuyor mu dokunmuyor mu yararlı mısın zararlı mısın hayırlı mısın şerli misin mühim olan bu hayır yapacak. Şer, şer yapmayacak. Efendim, yarar sağlayacak, zarar sağlamayacak. Bazı insanlar ümmeti Muhammed'e zarar veriyor. Bazı insan şahsi çıkarı için ümmeti satıyor. Milleti satıyor, orduyu satıyor. Kendisi kurtulacağım, kendisi rahat edeceğim, kendisi rüşvet alacağım diye mahvediyor ortalığı, vefal yok hayra. Onların hepsinin hesabı olacak. Hayır işleyin ki bütün bunları yapın ki la ilake illallah felaha eresiniz. Efendim, insanın felaha ermesi nedir? Felaha ermek. Sem ruhsiha anin nari ve ud hilal cennete fakat fas. Kim cehennemden kurtarmış paçasını, cehenneme düşmemişse cehenneme atılmamışsa ve Allah tarafından lütfüyle Allah'ın keremiyle, affıyla, mağfiretiyle cennete girmişse fakat fazla. İşte felah bulan, fez bulan odur. Ötekiler, ötekiler hapı yuttu. Cehenneme bir defa düşen sırattan ayağa kaydı cehenneme bir düştü. En kısa zamanda Cehennemden çıkmak ne kadar sürecek? En kısa zamanda, kaç yıl kalır da çıkar bir insan cehennemde. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir korkunç haber veriyor ki bize, müthiş bir haber, ey ümmetim cehenneme düşmemeye çalışın, günah işlemeyin, haramlara dalmayın. Vazifeleri ihmal etmeyin, farzlardan uzak durmayın, cehenneme düşmeyin. Çünkü eğer cehenneme bir düşerseniz, cehennemde ömürlerce kalırsınız. Ahkaben, labithine fîhâ ahkaben. <gülüyor> ahkaben kalırsınız. Ahkaben ne demek? Ömürlerce demek. Ahkab, hukuplar demek. Hukup da seksen küsür sene demek. Yani 80 üç sene filan gibi, 80 küsür seneye bir hukup derler. Biz yüz seneye bir asır dediğimiz gibi bunlar bir ömrü 80 küsür sene saymışlar. Hukup demişler ona, ahkaben, ömürlerce demek. Birkaç ömür boyu kalırsınız. Labisine Fiha ahkaben. Cehenneme bir düşen en aşağısı, en tenzilatlı tarifesi bunun en az müddet cehennemde azap gören ahkaben kalacak. E 80 küsür sene ahkaben dediğine göre en aşağı 3 ömür kalacak demektir. Çünkü 2 ömür dese onun Arapçada ayrı söylenişi var. Hukubeyni derdi, hukubeyni demiyor. Bir hukuk kalsaydı hukuben derdi, bir ömür kalacak. Ahkaben dediğine göre demek ki bir ömür değil, iki ömür değil, ikiden fazla. Yani en aşağısı 3, en yukarısı sonsuz. Ahkaben kalacak, yerleme düşecek. O zaman 80 80 küsur sene üç tane 80 küsur sene 250 senedir. 250 senedir. Yalnız bu hadisin arkasında bir şey daha söylüyor Peygamber Efendimiz. Buyuruyor ki ahiretin bir günü dünyanın bin yılı gibidir. Dünyadaki bin yıl kadar zaman ahirette bir gündür. Ve inne yevmen de rabbike ke elfi senetin mimma te'uddun. Sizin bu dünyadaki hesabınızla 24 saat, bir ay, 12 ay, bir sene dediğiniz zaman ki o bir sene efendim ahirette öyle değildir. Ahiret'in bir günü ve inne yemen inde Rabbi ki ki elf senetin mimate yani bir günü bin sene. O zaman 365 günü 365 bin sene eder ahirette. El aşağı 250 sene kalacak. 250 tane, 365 bin kadar kalacak. Yani bir insan cehenneme düştüme, hapı yuttu. Onun için cehenneme düşmemeye çalışacak. Düşmemek için ne yapacak? Ey iman edenler, rükû edin, secde edin, ibadet edin, hayır yapın ki kurtulasınız, ferah bulasınız. Aksi takdirde hapı yuttunuz, ferah bulamazsınız. Yani Müslüman iken bile insan Müslüman ama günahkar. Günahkar olduğu zaman cehenneme girer. Günaha kadar yanar. En aşağısı da 365.000 çarpı veya 360.000 çarpı veya Arapların seneleri 354 gündür, 354.000 çarpı 240-250 sene. Bu kadar zaman cehennemde yanar bir insan allah Teala Hazretleri bizi hakiki Müslüman eylesin. Haramlardan korunan, ibadetleri yapan, ömrünü hayırla geçiren, Allah'ın rızasını kazanan kullarından eylesin. Cehennemine sokmadan, ateşlere yakmadan, doğrudan doğruya cennetine buyur ettiği يَا اِيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّهِ اَرْجِئِ ila رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّ فَدْخُلُوا ف۪ي اِبَاد۪ي وَدْخُلُوا كَنَّة۪ diye bazılarına öyle davet edecek, hitap edecek. Ey mutmainne nefis! Rabb'ın lütfuna, rahmetine gel, cennetine gel. Sen ondan razı, o senden razı olarak gir efendim, has kulları arasına gir, cennetine gir diye davet ettiği kullarından eylesin, azabına uğratmadan cennetine soktuğu, nimetine erdirdiği, cemalini gösterdiği kullarından eylesin. Bu mümkün, yani olabilir, her insan bunu yapabilir, çoban da olsa, efendim, işçi de olsa, köylü de olsa bunu yapabilir. Zor bir şey değil, ibadetleri yapacak, Haramlardan kaçınacak, Haram yemeyecek, hayır işlemeye çalışacak elinden geldiğince. Kolaylaştırdığı kimselere kolay gelir. Ama kolaylaştırmadığı kimselere bir aktes almak azaptır. Bir namaz kılmak felakettir. Bir vakit bulup da bir namaz kılamaz. Bir elini cebine atıp da bir hayır yapmak çok zor, çok zor gelir. Canını alıyormuşsun gibi. Can damarını çekiyormuşsun gibi gelir. Parasını alsan biraz hayra. Ya cami yapacağız, ver biraz para. Sanki can damarını yakalamışsın da çekiyormuşsun gibi zor gelir. Hacca git. Ya pis araba para mı kaptıracağım? Sen pis araba para kaptırmıyorsun, Allah'ın hac vazifesini yapıyorsun. Tabi de masrafta yapacaksın. Almana para kaptırmıyor musun? Süpermarkete gittiğin zaman, efendim çarşıya pazara gittiğin zaman, Temiz Alman'a para kaptırmıyor musun? pis piste. Yani Alman temiz. Ne biçim Böyle diyenler var. Böyle sapıklar, böyle e, cahiller, böyle gafiller var. Onlara zor gelir ibadet. Bir kelime işaret getir desen dil dönmüyor adam. Ya öyle değil, şöyle söyle. İngilizceyi kıvırtmayı öğrenmiş, Almancayı su gibi konuşuyor. Ana dili gibi, bülbül gibi. Kelime işaret getir, getirmesini bilmiyor. Doktor olmuş, efendim Amerikalarda tahsil yapmış, papyon kravat takmış, efendim lacivet elbise giymiş. Türkiye'ye dönünce zengin fabrikatör babası düğün yapıyor, <gülüyor> evlendirecek. Eh bir de demişler ki bir de hoca çağıralım benim gibi sarıklı cübbeli. Bir hoca çağırıp da dini nikah da yapalım diye. Çağırmışlar, vallahi hocam diyor, gusül adresini bilmiyor diyor. adam diyor. Amerika'dan gelmiş, doktora yapmış diyor. Gusül tarz ya, cenabettan gusül abdesti almak, farz. vallahi gusül abdestini bilmiyor diyor. Kelime inşaatet getir dedim diyor, dili dönmüyordu diyor. Hiç söylememiş ki, Söylemeyene zor gelir. Ben şu Almanların tebrik eden sözü var, gratulieren mi nedir? Öyle mi? Eh, gratulieren mi deniliyor? Dilim ona döndürünceye kadar, kaç defa tekrarladım. Yani biraz kıvrıntılı bir kelime, düz değil yani, söylemesi zor geliyor. Dankişem kolay, düz bir kelime ama gratulüren derken biraz dil çok kıvruluyor, dönüyor. Zor geldi e, söylemek. Adamcağıza da Amerika'da ne İngilizce'den döktürmüştür, ne edebiyatlar yapmıştır, doktor, doktor olmuş. Oradan doktora kazanmış. Nikah olacak, papyon kravatlım, kelime-i getirmesini bilmiyor. bu abdestini bilmiyor, evlenecek, cünüp gezecek. Şu bak, şu felakete bak, Müslüman evladı, gene Müslüman olduğu için benim bir böyle e, sarıklı cübbeli hoca çağırmışlar da bir de dini nikah kıydırıyorlar. Kimisi dini nikahın ne lüzum var der, hocayı da şeytan görsün der, Bilmem, istemem hocam hoca der. Edir bu hocalardan çektiği bu milletin der efendim bilmem bunlar her şeyi yasaklıyorlar der. Bizim üniversitede bir doçent vardı yüksek perdelerden geziyor, havalardan atıyor, tutuyor. Burada da bir Almanla evlendi, burada kaldı. Malını mümkün de buraya getirdi Almanlara vakfetti, isyatlarmıplar. Efendim. Bu hocalar da diyor dört kadınla evlenmeyi iyi keyifli bir şey olarak iyi çıkartmışlar diyor. Dedim ki hocam ben talebeyim ben talebeyim. O da bir bölümün başkanı biz de bölümün kütüphanesinde çalışıyoruz kitaplar var raftan alıyoruz açıyoruz okuyoruz filan. Bu hocalar da dört kadınla evlenmeyi iyi çıkartmışlar yani o oh, iki tanesi bir kolunda iki tanesi bir kolunda dört tane karı. Alem bir tane bulamazken dört tane kadın. Hocalar da keyiflerine göre iyi çıkartmışlar. Dedim ki hocam bunu hocalar filan çıkartmamıştır. Kur'an-ı Kerim'de bu müsaade var. Yok dedi, öyle şey olmaz dedi. Açtım Kur'an. Buyur, oku. Fenkehu ma'tabeleküm minen nisai mesna ve tülase <gülüyor> ruba. Mesla 2, Sülase 3, Ruba 4. Yani neden 4 kadına kadar müsaade var? Kocası öldü cihatta, kaldı çoluk çocuğuyla. Kadınların sayısı çok, efendim bunlara kim bakacak? Dünyanın binbir türlü hali var. Yani adam meseleyi sırf e, keyif ve zevk sanıyor. İçtimai bir görev olabileceğini düşünmüyor. İşin içinde başka işler olduğunu düşünmüyor. O alemlerin Rabbi dörde kadar evlenin demiş. Dul kadın orada ağlasın inlesin mi? Çocuk çocuğuna nasıl bakacağını, feleğine mi şaşırsın? Dört tane alın, dörde kadar alın, yetimlerine bakın vesaire. Yani insani bir şey var burada. Sadece keyif ve zevk değil. Efendim. Hocalar da bu dört kadınla evlenmeyi iyi çıkartmış, dedim bu hocaların eşi değil, buyur oku, sen İslam'ı anlamamışsın. Bir de yüksek perdeden İslam halimi geçiniyor, Kur'an okumamış. Dört kadınla evlenmenin Kur'an'da olduğunu bilmiyor. Dört kadınla evlenmeyi Avrupalılar tenkit ediyor diye, o da dört kadınla evlenmeyi düşman bellemiş kendisine, karşısına almış. Avrupalıların gözüyle bakıyor İslam'a. Sen bir de gel bakalım şöyle, hayatın içine gir bakalım. Bu Müslümancıklar Allah yolunda cihad ediyor, canlarını veriyor. Arkada çoluk çocukları dul, yetim kalıyor. Sen bunların çözümü ne? Sonra Alman bir kadınla mı evli? Bir kadınla nikahlanıyor, on kadınla Yetinmez. Bir kadın evlendiği zaman bakire midir? Değildir. Bakireyi acemi sayıyorlar tecrübesiz sayıyorlar Televizyonlarında, gazetelerinde, hayatlarında bunların ömürleri kadın erkek karma karışık geçiyor. Kim söyledi mi şöyle bir kadınla evlilik, mevlilik diye yalan. Hepsi yalan. Dörtle de sınırlı değil. Bunların ömürlerinde hayatlarına girmiş kadınların sayısını sayamazsın bile. Kendisi de bilmez. Güler geçer. Sırıtır pis pis, gençlik maceralarım der, Kazanova'nın aşk maceraları diye romanlara girelim. Yok mu? Kazanova İspanyol değil mi? Don Juan de Morana, Don Juan İspanyol değil mi? İspanyol. Bunların maceraları cihanı fesada vermiştir. Bunların maceraları bir de tercüme edilir. Efendim, millet de bunu heves, heves eder. Şarapçı bir takım şairlerde aşktan şaraptan bahseden gazelleri okurlar. Yandım Allah diye bağırırlar. Efendim boğazda kayığa binmiş. Mehtabı da çağırmış. İçkiyi de yanına koymuş. Kafayı çekmiş çekmiş Allah diye bağırıyor. Terbiyesiz. Terbiyesiz ama. Hem günah işliyor hem de yaptığı işi. Şarkılar bilmem neler felekten bir gün çalmışlar. Ölüm geçirdik ki Allah'a sabaha kadar eğlendik. Yahya Kemal endülüs İspanya şeyi olmuş, seferi olmuş. Efendim, kastenyetlerini takmış İspanyol dansözünün topuklarını tıkır tıkır tıkır da, tıkır da atarak, efendim zillerle şıkır şıkır çalarak, efendim şıkır da şıkır şıkır da şıkır tıkır da tıkır, tıkır da fıkır da fıkır, Oynamasını seyretmiş, çok etkilenmiş, ondan sonra Endülüs'te Raks diye gazel yazıyor. Münir'in öğrettiği Selçuk da efendim bunu besliyor. Neden? İşin içinde kadın var, içki var, Raks var, zil var, zurna var, her şey var. Fani dünya hoştur ama sonunda hesap var. Hesap da var. Bir kadınla yetinmiyor bunlar. İslam'ın da dört kadın alması İslami, insani, içtimai sebeplerden de dolayıdır. Millet bunu anlamıyor. Allah müsaade etmiş ama ölçülü bir şekilde müsaade etmiş. Zinayı yasaklamış. Bunlar bir kadınla evleniyoruz diyorlar. Ömürleri zina ile geçiyor. Her Müslüman, dört kadınla evlense bile harama bakmaz. Müslüman kadını örtülüdür, Müslüman erkeği de harama bakmaz. Çünkü bakmak bile günahtır. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, gözler de zina eder. Hoppala! Gözler nasıl zina eder? Baktığı zaman. Eller de zina eder. Eller nasıl zina eder? Musa El sıktığı zaman nasıl? Yumuşacık elleri okşuyor bilmem ne zina. Ellerde zina eder, gözlerde zina eder diye bildiriyor Peygamber Efendimiz. Nasıl olacak? Elini tutmayacak, o tarafa bakmayacak, kapıyı çaldığı zaman yan dönecek veya arkası dönük. Bacım, evin efendisi evde mi diye öyle soracak dik olarak çünkü kadın ev haliyle kapıyı açıverir. Belki ev kıyafeti vardır. Bir Müslümanın bir kapıyı çaldığı zaman edep nedir? Nasıl yapması lazım? Yan durması lazım. Kapıda Kapıyı açanı görecek şekilde değil, yan durması lazım. Ya da arkası dönük durması lazım. Kapı açıldı, ne istiyorsunuz? E, Ahmet Bey evde mi? Arkası dönük. İslam böyledir. Çünkü kadın belki ev kıyafetiyle verir. Birisi anlatıyor, Tam kocasının gelmesi saatinde tak tak tak merdivenlerden birisi gelmiş efendim o da kapıyı açmış şaka yapmak istemiş yani. Kapıyı açacak, eve de yoğurt lazım. Yoğurt da dışarıdan alınıyor. Efendim kapıyı açayım ondan sonra da açar açmaz al şu tası diyeyim şaka olsun diye yani. Kapıyı açayım, al şu tası diyeyim Ondan sonra o da gitsin, yoğurdu alsın, gelsin biziyle de kafasından kurmuş ama tam kapıya kadar gelmiş, zili çalmış. Aa, bizim efendi zili çalmaz. O zaman toparlanmış vaziyeti.